Açık Dergi. Elimizde iki mülakat var. Onları kullanmak istiyoruz. GPS eee yapmış olduğumuz mülakatlar. E, bu yüzlerce iklim aktivisti İstanbul'daydı. Birkaç haftadır e, buradalardı ve küreselli küresel mücadeleyle yerel <gülüyor> mücadelelerin nasıl eklemleneceğine dair Uzunca bir atölye çalışmasının ardından ülkelerine dönmeden önce bu cumartesi günü Kadıköy'de Türkiye'deki ekoloji denişleriyle yan yana gelecekler. Türkiye'nin dört birinden insanlar orada olacak, Kadıköy'de olacak dünyanın dört bir yanından iklim aktivistleriyle beraber. Evet, biz birkaç gündür Ayaza'da gerçekleşen workshoplar sırasında oralarda ucusun ucundan kıyısından ne oluyor ne bitiyor anlamaya çalışıyoruz. Birkaç kişiyle de konuşma imkanı bulduk. Şimdi Kanada'ya gidelim. Kanada'dan aynı zamanda Aydın normal hareketin hareketinin içinde de yer almış olan Ben Powell'la yapmış olduğumuz genel değerlendirmeye kulak verelim şimdi. Hi Ben Paulus, welcome to Istanbul. Merhaba Ben Powell's hoş geldin İstanbul'a. Merhaba. Evet GPS'i Kanada'dan katıldın ee, bildiğimiz kadarıyla oradaki Occupy Kanada hareketinin de bir parçasıymışsın. Evet bir a bir dokunmuştum harekete. Şey sormak istiyorum yani bu GPS hareketine katılırken e, amacın motivasyonu neydi? İlk 7-8 seneyi iklim değişikliği üzerine çalıştım. Kanada gençlik iklim koalisyonu isimli bir institüfi kurdum orada. Gençlerin organizasyonları örgütlenmeleri. Bütün bunları bir araya getirip iklim değişikliği konusunda ortak hareket platformu için bir koalisyondu. Bu. Bunun için de ayrıca e, yerli hakların çevre network ile ilgili bir ağda katıldım. Kanada'da pek çok grupla çalışma yaptım 5-6 sene içinde. Özellikle iklim adaleti ve çevre adaletiydi konular. Peki GPS hakkında e, biraz biraz önce koalisyondan da bahsettin. E, Hı -hı. Şimdi bu koalisyonların büyük toplantısı gibi aslında buradaki GPS pek çok yerel mücadelenin birleştiği. Yer. Küresel hareketin yerel ilişkisi konusunda ne söylemek istersin? What was really interesting yesterday was we had a panel. Bir panel vardı peki ilginç. Farklı hareketlerden insanlar katıldılar, Arap Devrimi'nden, İspanya'daki Indignanos'tan, Amerika'daki Occupy'dan ve ben mesela Aydınlı Olmur'dan, Kanada'daki yerli hareketinden bahsettim. Bir başkası Gezi Parkı eylemlerinden bahsetti, daha sonra tabii ki konu Brezilya'ya geldi, şu an devam eden Brezilya protestolarına. Bütün bunları paylaşmak ve yansıtmak aslında çok önemli. <gülüyor> Bütün bu saydığı meylemlerin hepsi doğrudan çevreyle ilgili değil. Bu da doğru ama mesela Amerika'daki ve Türkiye'deki protestolar çevre kaynaklıydı ama hızlıca daha geniş bir alana yayıldılar. İnsan haklarının temel aşamalarına ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor aslında bütün bu hareketler. İfade özgürlüğünün, toplanma hakkının, demokrasinin temelleri üzerine düşünme fırsatı buluyor bir araya gelmek. Yani şirketlerin ve hükümetlerin çevreyle ilgili tasarruflarına tepki vermenin önemi bu dönemde çok önem, önem kazandı. Temel haklar ki çoğumuz bunlar için çalışıyoruz, dünyanın pek çok yerinde çevresel sorunlarla ilgili daha doğrudan ve daha demokratik harekete geçebilmek için yapıyorlar. <gülüyor> Biraz önceki Kanada'daki Aydın No More Hareketi'nden bahsettim, paralelikte konuşmuş olduğum, bu sloganların, mottoların alt metinlerine baktığımda gezi hareketiyle bazı parale paralellikler görüyorum. Otoriter tona karşı çıkan bir ses var bu sloganların içinde. Yani şöyle diyen, yani hayatımızın karar alma süreçlerine biz artık katılmak istiyoruz diyen bir ses. Ee, ne söylemek istersiniz bununla ilgili? <gülüyor> <gülüyor> Oh, well, what's really interesting about I don't understanding I don't know more is that it as a movement it came as a reaction. Bu konudaki ki politikteki, I don't know hükümetin yönetim politikasına karşı bir hareket olarak çıktı. Bütçe kanununa karşıydı ki bu kanın, Kanadın bütün e, göllerinin nehirlerinin korunmasını etmek anlamına geliyordu. Artık kirletebiliriz gibi durumdu yani. Ayrıca yerli insanlar için verilen pek çok hizmeti geri alarak onların hakları da erozyona uğratılacaktı. Yani pek çok şey daha yaptılar ama ülkenin dört bir yanındaki pek çok yerli topluluk için bu duvarı yıkmalarını sağlayacak son tuğla bu bütçe kanunu meselesiydi ve işte bu yüzden herkes bir araya geldi, bütün yerliler bir araya geldi ve bu kadarı yeter. Hükümet bu yasayı değiştirmeli ve insan haklarına saygı durup, duyup, yenileştirmeli dedi. Hareket pek çok eğitici atölyeden, öğretimden oluşuyor. Bunların bir bölümünde kan Kanada'nın oldu. Kısa sürede ülkenin pek çok büyük şehrine ve farklı yerlerine, topluluklarına yayıldı Bahsettiğim yerli toplulukların hemen yani hepsi politik değil. Daha önce politik olmayan özellikle genç insanlar, hükümetin kararlarının gelecekleri nasıl değiştireceğini bu hareket içerisinde anlatlar. işte tam da bu açıdan Türkiye'de olanlara epey yakın aydınlı var. Um, so there's, there's a strong sort of connection there that you know sort of resonates resonates um, with what's, what's happening in Turkey um, in particular as well. You know we had a lot of troubles with the media başka benzerlikler de var. Mesela medyayla derdimiz. Bu da ortak. Bir süre olan biteni inkar etti medya. Sonra da bu harekete dahil olanları krallamak üzere kurdular bütün bakışlarını. Mesela bu insanlar eğitimsiz, ne dediklerini bilmiyor vesaire. Çok gerçek dışı talepleri var. Bu yönde politika yaptılar. Yani hareketin meşhurunu yok etmeye çalışan söylemler ürettiler. Ama aslında olan şey kendi Yerlerimizi eğitiyoruz, daha fazla töre yapıyoruz ve yayılacağız. Bence hızlıca yayıldı ama başlangıcından bugüne baktığımızda daha derinlere göksalmış salmış bir hareket oluşturduğunu da söyleyebiliriz. Değiştirmek istediğimiz durumlarla ilgili talepleri başarabileceğimiz özel bir yolda ilerliyoruz. Yeah. Uh, Merhaba ben Hacca, Hacca Maldivler'den e, geliyorum GPS'e, oradan katıldım. In, i̇klim değişikliği in, konusundaki in geçmişim, e, iklim finansıyla ilgili yolsuzlukları ortaya çıkarmaya çalışan bir projede çalışıyordum I kendi memleketimde. Peace, Şu anda da Blue Peace isimli yerel bir sivil toplum örgütüyle çalışıyorum, Maldivler'den bir örgüt. E, mangrove denen e, bataklık alanların restorasyonu ve okuldaki çocuklara iklim değişikliği ile ilgili eğitim vereceğimiz bir proje var. E, yakında projelerimiz arasında, yapacaklarımız arasında. Ben de Ulla, Maldivler deneyim ama İstanbul okuyorum şu an. geçiş mezunuyum ama iklim değişikliği gençlik hareketinde aktifim bir süredir. Anladığım kadarıyla çevre sorunlarıyla ile hem de hem de küresel ölçekte uğraşan aktivist Buradan pek çok bölgeden gelen insanlar var, aynı sizin gibi. GPS hakkında ne düşünürsünüz GPS'in bu bir araya getirme I hakkında? Think... Et Hacca alıyor sözü, şöyle diyor. Bence bu hareket insanların e, e, a, bir araya gelerek bir, bir ağ kurması açısından and çok and önemli. Ama daha da, önemli da önemlisi onların deneyimlerini de öğrenerek, de öğrenerek, başkalarının deneyimlerini öğrenerek, de öğrenerek bu bilgileri kendi mücadelemize nasıl katacağımızı, our, katacağımızı our öğretebilmesi bize. Çünkü açıkçası madillerde iklim değişikliği konusunda bir kamuoyu yok. Her şey daha yeni başlıyor. Bu yüzden bizim öğrenecek çok şeyimiz var mesela. Um, Ve uh -huh. ulu alıyor it's sözü. Very, very ben de hacca gibi adalarından, uh, Maldivler'de. iklim can... çok ciddi bir konu bizim uh, bölgemiz uh, için. Uh, Ama çok uh, fazla siyasallaştırılıyor uh, politi e, politikacılar uh, tarafından. Uh, yani bazı uh, siyasetçiler uh, iklim değişikliğinin uh, muhalefet partileri uh, tarafından uh, uydurulmuş uh, bir sav olduğunu uh, iddia ediyorlar. Uh, Bunun uh, uluslararası uh, ilgiyi çekmek uh, için uh, başvurulan bir şey olduğunu iddia ediyorlar iklim değişikliğinin. So hard to like, again, like to çok komik gerçekten düşününce. Yani siyasi bir konu zaten President ama Nasheed tam tersi yönde olmalı. Mesela eskiden 2008 2008'den 2000, geçen seneye kadar iktidarda olan year, Başbakan Nasheed, was, uh, e, ki görevden alındı şu an kendisi. So he... O, e, iklim değişikliği uh, sorunlarına dikkat çeken ve bunu ulusal kamuoyunda konuşulmasını sağlayan bir isim Hatta ilk isimde politikacılar arasında. In Medya, sivil inisiyatifler bu konuda bir uyanışa e, geçip harekete e, geçmişlerdi. Konuyla ilgili konuşmaya başlamışlardı en azından. Fakat bahsettiğim hükümet değişikliğinden sonra, geçen seneden sonra sanırım iklim sorunları hükümet için bir göç, güç gösterme meselesine dönüştü. Bu da iklim değişikliğinin meşru zeminini sarsan bir ortam yaratıyor Maldivler'de. Peki bir son bir soru sorayım. Madillerde mücadelenin başında <gülüyor> izlemiştin. Şimdi geri dönünce İstanbul'dan oraya geri dönünce ne yapmayı düşünüyorsun? Ee, döndüğümüzde farklı bölgelerden sivil toplum liderlerini toplayıp burada gördüklerimiz hakkında onlara bir eğitim vermeyi planlıyoruz. Atölye yapmayın. Çünkü Madiller coğrafi olarak çok dağınık bir bölge. Yani herkes için bir araya gelmek çok kolay bir şey değil. Bu yüzden temsilci diyebileceğimiz iklim liderleri ...de konuşup ülkede iklim country. krizini so yine konuşulan bir konu haline getirmeye that çalışacağız. Train, uh, again. Evet, Mahallelilerden Hacca ve Ula'yı dinledik. Ondan önce de özellikle Aydın No More hareketini anlattı bize. Ben Pavlos, o da kanal Evet, global... Power Shift hareketi İstanbul'daydı. Buluşma İstanbul'daydı. Bu böyle her sene yapılan geleneksel buluşmalar benzemiyor esasında. Onu söylemek lazım. Hı hı. İlk defa yapıldı ve ilk defa İstanbul'da yapıldı. Dünyanın 140 ülkesinden yüzlerce aktivist bir araya geldiler ve fikir alışverişinde bulundular. Pratiklerini aktardılar birbirlerine. Şimdi ülkelerine geri dönüyorlar. Bu hafta itibariyle birçoğu bu hafta sonu takip edecek ama cumartesi günkü yürüyüşte de iklim yürüyüşünde de pek çoğu orada olacak. Onu da söyleyelim. Türkiye'den yerel hareketlerle yan yana gelecekler. Saat 3'te Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde Buluşuluyor, sonra da dörtte Kadıköy'e geçiliyor. Konserlerle e, bir finalde olacak farklı konuşmacılar da Kadıköy'de e, eksenini dünyanın eksenini değiştiriyoruz. Dünyanın bu bunu hep beraber yükseltmek için bu hareketi de herkesi biz buradan açık dergiden çıkaradio olarak yarın meydana beklemekteyiz. Açık dergi.